Allah'a ve Resulüne iman etmekle kalpleri iman nuruyla tezyin olan ve yüzleri nuru iman ile münevver olan müminler. Recep, Şaban derken Ramazan kapıya geldi dayandı. Biliyorsunuz, söylemiş ilik. Recep, Şehrullah Allah'ın ayı. Şaban da şehri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ramazan da ümmeti Muhammed'e verilen Allah'ın rahmetinin cüvş-i huruşa geldiği ve Kur'an-ı Mübi'nin nazil olduğu ay ki aynı rahmet. Bu ayı karşılamak için kalplerinde iman olanlar hanelerini, dükkanlarını temizlerler, tatvi ederler, şişlerler ve işlerinde bir sevinç duyarlar Ramazan geldiği için gayri iradi olarak. Allah'la arası iyi olanlar ama iyi olmayanlara oruç gayet de ağır bir ibadettir. Bunlar belki Ramazan'ın gelmesinden nefet duyarlar. Kalplerinde nur iman olanlar bir muhabbetle Ramazan-ı karşılamaya gayret ederler. Ve hanelerini, evlerini, dükkanlarını, tezgahlarını, işlerini, güçlerini hatta mallarını, mülklerini de hesap ederler de Ramazan'da Allah'a inanan müminlerin gönüllerini hoş etsinler. Allah'ın ismiyle isimlenen müminlerin gönüllerini hoş etmekle Hak rızasını kazansınlar. Mümin Allah'ın ismidir. Senin de ismin mümin, Allah kendi ismini sana vermiştir. Zat-ı Uluhiyet'in ismini sana bahsetmiştir. Mümin, mümin Allah'ın bir ismidir. Sen de müminsin. Elhamdülillah ben de müminim. Allah bizi imandan ayırmasın. Amin. İşte kalplerinde nur iman olanlar Ramazan'ı hoşlukla karşılarlar. Neden? Çünkü o bir aydır ki Recep ayında ibadet, taat ve muhabbet tohumu atılmış mana tarlasına Şaban-ı Şerif'te göz ışığıyla sulanmış kalp ateşinde pişirilmiş ya Ramazan'da bu nimeti yemekle nimetleneceğine bilenler elbette sevinirler.